hattimi devralacak Muhammed allâhumme صلوا على طبيب قلوبنا محمد الله صلوا على شفيع ذنوبنا محمد الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من مزاة الشياطين أعوذ بك ربهم يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم لتبلغن في أموالكم وأنفسكم لتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أشركوا أذن كثيرا فَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ Sadakallahu'l-Azim Allahümme anfa'na bil-Qur'an'l-Azim Barik lana fi velhamdülillâ rabbil alemin Estegfirullahal hayyel qayyuh Hassantukum bil hayyel qayyuh Millezi la mutabada ve defa'tu ankum Assüvbe bila havle vela kuvvete İlla billahi'l-Ali'l-Azim Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri Dayanamayacağımız Allahü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 buyuru estağfirullah ve le nebluvennekum bişeyin minel khawfi vel ju'u yemin ederim ki yani vallahi demektir sizi deneyeceğiz yani imtihan edeceğiz neyle? bir şeyle benim şeylerim çok Allah'a buyuruyor şeylerden biriyle sizi imtihan edeceğiz mesela minel khawfi korkuyla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 Suç olur. Sarık sarmak suç olur. Küve giymek suç olur. buna çarçaya gitmek bırak. Başını örttürmek bile suç olur. he? Tonsuz gezmek ilericilik olur. He? İşte o zaman İslam'ı yaşamak zor olur. Yaşayanlar az olur. Ama çok değerli olur. 50 sıttık 100 şehit sevabı gibi...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 Sarıksız kılınan 70 rekattan üstündür. Senin bir malın olsa İzmit pazarında 5 kuruş etse, Adaba bazarında 50 kuruş etse nerede satarsın? Adaba bazarında satar. O e, da uzaktır. Oraya gitme, burada sat. E, ben 45 lira karı niye kaybedeyim ben enayi miyim dersin? E, kıldığın namaz sarıksız kılarsan 70 rekattan eftal oluyor. Sarıksız kılarsan 2 rekatta kalıyor. Abdest alırken kullanılan misvak hakkında da bu hadisler varittir.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 Feyzül Kadir'de, Camus Sahir hadislerinde, İmam Suyüt izik ne bunların kaynakları var. Her dön dünya ne kadar böyle sararsa, her dönüşüne kıyamet günü bir nur verilecektir. Tarik bizim Tirmizi hadisinde geçer. Farkuma beynene, beynel müşrikine, lamay mal el Bizimle Allah'a ortak koşanların arasındaki fark.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 Bunun bile edebine riayet edilmiş. Ve sallallahu aleyhi ve sellem sonra Abdurrahman İbni Avf hazretlerine meşhur sahabedir. Bizzat kendi mübarek eliyle onun sarığını kendi sarmış. Ve sarığı nasıl sarılacağını öğretmiş ve göstermiş. Taç, e, cami ulusul taç hadislerinde geçer. temme i'temme feynnu e'rabu ehsenu. Böyle sar, bu daha güzeldir buyurmuş. Bu hadislerin Efendim bir tanesinin kaynağını buradan kaç kere söyledim. Fıtrat Risalem, bunu bir tane değil, onlarca dağıtmanız ve cami cemaatlarını okutmanız lazım. Bugün gündemde olan meselelere temas ediyor. Özellikle, 103'te, 103. sahibede, 67. oğlu hadiste, Tirmizi hadisi burada, Efendim Ebu Davud Ebu Davud sağlam hadis kaynağı numara 4078 taksim 452'de Tirmizi hadis noosu 1784 4 taksim 247'de lütfen bunu cami imamlarına da hocalara da gösterin adamlar sarıın ne olduğundan haberi yok kendi başına takıyor herhalde üniforma gibi takıyor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 Allah-u Teala buyuruyor ki Bedir muharebesinde beş bin melek gönderdim Habibime yardım için hepsi sarıklıydı diyor. Onun için Resulullah buyurdu Bedir'de bana yardıma gelen melekler sarıklı geldi. Sarık meleklerin kıyafetidir. Melekler sarık giyip, giyip geldiler. Sarık bütün peygamberlerin kıyafetidir.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 Yusuf Aleyhisselam'ın sarı ziyaret edilmektedir. Yusuf Aleyhisselam kaç bin sene evvelki pe peygamberdir. Sarıklıdır ve Kur'an-ı Kerim'de Estağfirullah. Ve <gülüyor> kâle lehum nebiyyun min âyâti mulkihi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 Sakallı adam bakarsın hudup tecavüz etti. Kasbetti adam öldürür. Yani bu şimdi sakalı var diye yani günahsız mıdır? Yani ne demek istiyorum? Hepimiz günahkarız. Allah kusurlarımızı bağışlasın. Affeylesin. Sakın bir sakallı ve sarıklı karşısında bir sakalsıza bir sarıksı hakaret etmesin. Onu kendinden küçük görmesin. Eğer kendini ondan büyük görürse o bu ümmetine hadisidir. Kendini değil insanlardan...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 Ne içki içene, ne kumar oynayana, ne zinade ne gözüyle bakamayız. Helala helal, harama haram dedikten sonra imanı vardır ama Allah kurtarmayı nasip etsin. Mesele son nefesleri itibar hatimededir. Bundan dolayıdır ki sakın kimse demesin ve yanlış yorumlamazın ki hoca sakalsıza şöyle dedi, çarşafsıza böyle dedi. Ben böyle bir şey hiçbir zaman demedim. Sakalsız cemaatlerim vardır ve bu cemaatin çok sakalsızdır. Ben onlar başımın tacıdır. Allah için buraya gelmişler. ''Başımın tacıdır. Bizim hocalarımız, şeyhlerimiz, hele ki şeyhimizin şey Alehadar Evend Hazretleri mübarek giderdi şu Allah'ın yoluna, sohbete gelen cemaatin ayakkabılıktaki ayakkabılarını alırdı. Mübarek dört mecep müftüsü, evliyanın reisi 100 küsür yaşında kutbul lakap hazretleri ayakkabının altını suratına sürermiş.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 yani burada her çeşit insan vardır yani bir insan. Herkese bu serbest değil ki şu anda. ve Bundan dolayıdır ki ama karı izin vermiyor diye de bir mazeret duydurmayın ha. Öyle de bir mazeretin kitapta yeri yoktur. Tamam mı? İşte burada Fıtrat Risalesi'nde bu mevzu 142. sayfada belki de zannediyorum işlenmiştir. Bunu da kaynağından yerinden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 İçen, dese ki benim bu içtiğim haramdır ama ben nefsime uymuşum Allah affetsin. Kafir olur mu? Olmaz. Başka birisi de içki içmiyor fakat dese ki iyi yapıyorsun da içiyorsun be ne güzel yaptın dese o ne olur? Olur bak içmediği halde kafir olur. Niye? Harama güzel dediği için. Anlayabiliyor musunuz yani biraz mukayese yapabiliyor musunuz?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 ''Sen Müslüman değil misin? Niye sarık sarıyorsun?'' diye ne diyeceksin ki ''Sen Müslüman değil misin? Niye sarığa düşmanlık yapıyorsun? İşte senin peygamberinin hadisi.'' ''Sen o peygamberin ümmeti değil misin?'' ''Sen yarın ahirette onun şefaatini dilemeyecek misin?'' ''Ümmeti men temes segebi sünneti, benim ümmetim benim sünnetime sımsıkı sarılanlardır.'' ''Men rahibân sünneti fele zeminni, sünnetimden dönen benden değildir.'' diyor. مَنْ تَرَكَ سُنَّت۪ي لَمْ ''Sünnetimi yolumu terk edene şefaatim nasip değildir.'' diyor. Men ضَيَّعَ sünneti حُرِّمَتْ عَلَيْ شَفَات۪ي ''Sünnetimi zayet şefaatim haram olsun.'' diyor. Sen nasıl Müslümansın, İslam nişanlarına düşmansın he? Al gözüne sok. Ayet, hadis, delil. Yaptınız mı bunu? Yapmadınız. Şu çıkalı 3-4 aydan fazladır. Kaç kere söyledim, kaç kişiye ulaştınız?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 Onun için Allah rızası için ben vazifemi yapıyorum. Hem konuşmamla yapıyorum, hem yazıyla, kalemle yapıyorum. Ben bu kadar ulaşabiliyorum. Allahu u Teala hazır. Benim bu ulaştığımı bile çok görüyorlar. Ben bugün 60 milyona değil 6 milyara ulaşmak istiyorum. Gazetene yazıyor. Selam televizyonundan Cibbeli Hoca 100 binlere ulaşıyor. Aa, dikkat edin. 100 binlere ulaşıyormuşum. 100 binler nedir? Bu memleket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 Diyeceksin ki, bak bu budur, ayet var, hadis var, meleklerin taktığı sara, peygamberlerin taktığı sara, bir Müslümanım diyen düşmanlık edebilir mi? Bilse, hiç i̇şte bilmiyor demek. Sorulan mercilerde yanlış yanıltıyor, George Evendimizde işte yoktur aslı diyor Haşa. E bunların kaynağını gösterelim. Bunlar niye yazıldı bugün için? Bu karışık ortamların İslam için. Allahu Teala bizi bunda vesile eyleyecek inşallah. Hepiniz vazifeniz. Bu geceden başlayın. Birer ikişer herkes gücün hüsmetine. Dağılacağız. Ama göstererek şurayı, ok, şurayı ok, okutacağız. İnşallah bir gündem oluşacak. Yavaş yavaş bu millet buna alışacak ya. Ne var? Bu ücü değil ki. Dedesi sarıklıydı. Babası sakallıydı bunların çoğunu. Öyle değil miydi? Adam bizi görünce diyor ki. Nereden geldiniz siz ya? Ulan nereden gelmek gerekir? İşte İstanbul'un Fatih'i.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 ehli sünnete göre hareket etmiş büyüklerimiz kıymetli icdadımız var Allah kabirlerini nur eylesin ruhlarını şad eylesin özellikle şu İstanbul'un fethi münasebetiyle Hz. Sultan Muhammed Fatiha'n aleyhi rahmet ve kufra hazretlerini fevkat tecelli ihsan buyurup bu ümmetten razı eylesin şefaatına nail eylesin Babim kemiklerini sızlatmasın fazlu keremiyle onun torunlarını yeniden onun açtığı yolda çığırda ilerlemeye muvaffak eylesin çağ açmış çağ kapatmış insandır ya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 Sabah ne bağırıyorsun diyor ya insanı hoplatıyorsun. Zaten klan gelecek diyor ya. Bağırmağa ne gerek var diyor ya. Ezandan rahatsız oluyor. Ben de Müslümanım ondan sonra. Hey gidi kardeşlerim. Onun için bu imtihanda Rabbim kazanmayı nasip etsin. Baya bir deneneceğiz. Baya bir sallanacağız, sarsılacağız. Salsılacağız. Ne zaman ki Allah'ın yardımı nerede kaldı diye bıçak yemeğe dayanacağız. Hele inne nasrallahi karib. İşte o zaman Allah'ın yardımı yakındır müjdesini alacağız inşallah. Ama...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 Benim niyetime efendi hazretlerinin ve bütün cemaatın ve dünyadaki bütün Müslümanların korkularımızın emniyete ve güvenilille dönüşmesi niyetiyle. Allah bize yeter ne güzel vekil. Celle şaniü ve celle celal. İnşallah bunu 450 kere. Şimdi oturun ya ben ses şey Her gün okuyalım. İnşallah gezinmeyin Ben size söyleyeceğiz. Her gün veya gece 24 saatte iki kere yapsanız daha iyi olur. Gündüzünki ayrı, geceninki ayrı. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. İnşallah yakında tesirini görürsünüz, korktuklarımız emniyete döner inşallah. İstanbul'da Fatih'teki mescidimizde cuma sabahları 14 şeyde yapılıyor. Tabi uzaksınız gelemiyorsunuz ama perşembeyi cumaya bağlayan geceden de gelseniz,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 her gün buluşurlar ve şu duayla ayrılırlar. Her sene haç yaparlar, Mina'da haç mevsiminde buluşurlar. Birbirinin başını tıraş ederek ihramdan çıkarken bu duaları okurlar. Bismillah, maşallah, la suhkul hayra illallah. Bismillah, maşallah, la yeksibus suhve illallah. Bismillah, maşallah, ma, ma kâne min ni'metin fe minallah. Bismillah, maşallah, ve la hule ve la kuvvete illa billah.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 zikir meclisi olsun ve tevhidlerle kapansın, hitam-ı misk olsun inşallah. Ve salavatlarla yatsı ezanı da yanaştı zaten. Okunacak. Namaza kavgaya Şimdi şeyleri kapatalım. kapatalım. Efendim kardeşlerim, tabii burada aramızda yaptığımız yaptığımız ilanlar, tavetiyeler, umuma, bazı konuları. Seyyidina Muhammedin Muhammed kulli daim ve ve barik ve sellem ve aleyhim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 Amin. Subhanallahi Rabbil alamin. jannah. Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu wa billahi azim ya rahimin, ya rahimin, ya arhamen, Rahim, ya arhamen, Rahim, ya arhamen Rahim. uzaktan yakından toplananları Habibine komşu ile şefaatine ne aileyin, meclisimize bir kere geleni cennet meclislerine nasip eyle, bir kere geleni mutlaka hidayeteyle. eyle, bir daha kaymaktan dönmekten, kalbi dönmekten muhafaza eyle ya Rabbim, hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi kaydırma ya Rabbim, ailelerimizden, yavrularımızdan gözümüzü aydin eyle, dinine hadim eyle ya Rabbim, Mal fitnesinden evlat fitnesinden halası ile, İslam ve helin azize ile küfür elinizeli ile, Türkiye'de İslam için çalışanları her sahadan mansur muzaffer ile, İslam'ın Müslümanların yükselmesini engel olmak isteyenleri hayırla İslam ile İslam'a nasip olmayacakları defora ile yarım, kahru berişane ile yarım, gücünü kuvvetini imha ile yarabbi, imkanlarını al yarabbi, Amin diyen dillerin ardı hımdan azade ile. Ya Rabbi kullarında bile bir kural vardır gibi verilen hak kere alınmaz. Sen de bize bu zamana kadar İslam'ı yaşama, hürriyeti, emniyeti, serbestliği verdin ve yaşattın. Bundan sonra da senden istediğimiz bu hürriyetimizi almaya Ya Rabbi. Haklarımızı ziyade Ya Rabbi. Haklarımızı ziyadeyle Ya Rabbi. Kılı kırk yararcasına şerahat sünneti yaşadığımızda yan bakacak bir güç bırakma Ya Rabbel Alemi.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 müşkillerimizi halle asaneyle ya rab korkularımızı emniyet etip dileyle ya rab günduklerimizi nea ilele ya rab ya rabbi ya rabbi ya rabbi içimizde ne dert ne olursa seni vekil ettik havale ettik kabul eyle ya rab. bizden evvel ölenlere garık rahmet rahmetle kabirlerine nur eyle bir kere gelenleri kabirde bize ortak eyle cemaatten Mustafa Karakuş efendi Abdurrahman Osman efendiler vefat etmişlerdir 32 yaşında bak kanserden 32 yaşında cemaatten gidiyor her 15'te geliyoruz, haberimiz yok. Kim geliyor, kim gidiyor? Her gün ölen giden var. Allah akıbetimizi iman selametiyle sene kapamaya muvaffak eyleye, hüsnü hatime nasip eyleye, Rabbim yolunda ölünceye kadar daim eyleye. Amin. Ruhları için bir şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abdihu resulü şehadetlerimizi fazlu keremiyle ya Rabbi kabul edip ruhlarını hediyeledik eyledi ki bize de son nefeste nasip eyle. Amin. Bize gevşeklik verme ya Rabbi, mahzunluk verme ya Rabbi. Kevşemeyin, üzülmeyin, müminseniz üstün galip. Siz gelecek.